Cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Allah bizlere sekineti, emniyeti versin. Ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın. Gözlerimizi, gönüllerimizi İslam'dan ayırmasın. Allah bizlere hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırmasın, Bizleri bağışlasın. Lütuf ve keremini bol versin. Kardeşlerim bugün sizlere çocuk eğitimiyle alakalı bir ders vermek istiyorum. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin. Eğitim deyince insanın önce güzelce bir düşünmesi, neyi nasıl yapması, neyi nasıl düzeltmesi ve ne şekilde hareket etmesi bunları bir bilmesi gerekir. Ehli sünnetin bir menheci vardır, bir metodu vardır. Böyle olması hasebiyle insanın eğitimde önce sorumlu olması, menhecini bilmesi ve kendini dine adapte etmesi gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her biriniz birer çobansınız ve her biriniz sürünüzden mesulsunuz buyurmuştur. Devlet adamı bir çobandır, yönetim altındakinden sorumludur. Erkek aile fertlerinin çobanıdır, ondan mesuldur. Kadın kocasının evinde çobandır, çocuklarından mesuldur. Bu böylece en sona kadar ne yapar? Devam eder. Vali sallallahu ve selam çocuğun eğitimi konusunda temel bir kaydede koymuş kardeşlerim. Bu kaydıya göre çocuk ana babasının dini üzerine yetişir, ve ana baba üzerinde çocuk çok önemli bir faktördür. Düşünün anne baba Müslüman ama çocuk İslami tavırlarda değil. Ne anlıyorsunuz bundan? Demek ki anne ve baba kendi dinine dikkat etmiyor ki çocuğuna diniyle alakalı bir şey versin. Çocuk anne babadan alamadı mı batıl bir din de olsa, batıl bir yaşantı da olsa kardeşlerin bu kullukla alakalı lehte aleyhte her şeyi dışarıdan almaya başlayacaktır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi dünyaya gelen her çocuk fıtrat üzerine doğar diyor. Daha sonra anası, babası onu Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar diyor. Evet. Allah insanları fıtrat üzerine yaratmıştır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizlere, ebeveynlere çocukların eğitimini emretmiş, onlara bunu teşvik etmiştir. Ve demiştir ki ey iman edenler, kendinizi ve aile sertlerinizi yakıtı insanlar ve taş olan cehennem ateşinden koruyun demiştir o ateşin başında iri gövdeli, sert yapılı, Allah'ın kendisine emrettiklerini isyan etmeyen, emrolunduklarını yapan menekler var demiştir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Tahrim suresinin 6. ayetidir bu. Allah kendisinden razı olsun. Hazreti Ali bu hakkında der ki, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun demek, kendinize ve ailenize hayrı öğretin demektir buyurmuştur. Evet. Rabbim bunu yapanlardan eylesin kardeşlerim. Müslümanın kendisini ve aile fertlerini eğitmesi, onlara iyiliği emretmesi ve kötülükten alıkoymasıdır. Günahları bırakmak ve ibadetleri yapmakla kendinizi koruyun, Kendinizi sorumlu tuttuğunuz şeylerle onları sorumlu tutmakla da aile fertlerinizi koruyun. Demek ki çocukların ıslahı kardeşlerim, yanlışların düzeltilmesi ve onlara iyi alışkanlıklar kazandırma hususunda devamlı çok gayret sarf edilmelidir. Zaten peygamberlerin yolu da bu değil mi? Nuh Aleyhisselam oğlunu imana davet etmiş, İbrahim Aleyhisselam çocuklarına yalnız Allah'a kulluk etmelerini vasiyet etmiştir. Evet. Yine Davut Aleyhisselam'ın Allah'ım bana lütfunla muamele ettiğin gibi oğluma da lütfunla muamele et diye dua etmiştir. Evet. Ve Rabbimiz kitabında ey Davut oğluna söyle senin bana davrandığın gibi o da bana öyle davransın. Bu durumda sana yaptığım gibi ona da lutfunla muamele ederim demiştir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah kıyamet gününde babasından ötürü çocuğunu hesaba çekmeden önce çocuğundan ötürü babasını, anasını hesaba çeker kardeşlerim. Çünkü babanın oğlu üzerinde bir hakkı olduğu gibi Çocukların da babası üzerinde hakkı vardır. Allah Azze ve Celle biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye ettik diyor. Ama başka bir ayetteydi, demin sohbetin başında dediğim gibi, kendinizi ve ailenizi yakıtı, insanlar ve taş olan ateşten koruyun demiştir Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim, Rabbim buna dikkat edenlerden eylesin. Çocuğuna faydalı bilgiler öğretmeyi ihmal eden ve onu başıboş bırakan kimse inanın çocuğuna en kötü şeyi yapmış olur. Çocukların çoğunun bozulması ebeveynlerinin yani anne ve babalarından onları ihmal etmelerinden dinin emir ve nehilerini öğretmemelerinden kaynaklanır kardeşlerim. Sonuç itibariyle anne ve babalar çocuklarına küçüklüğünde gereken aile terbiyesini vermeyince çocuklar da büyüdüklerinde anne babalarına yararlı olamamaktadırlar. Bakın karşı gelen çocuğuna sitemeden bazı anne babalar Ondan şu cevabı almıştır. Anneciğim, babacığım küçük sen, küçükken sen beni ihmal ettin. Ben de sana karşı şimdi seni ihmal ediyorum. Çocuk iken sen beni zayi ettin. Ben de yaşlıyken seni terk ettim demiştir. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evlenin demiştir. Sünneti yerine getirin. Ben sizin çokluğunuzdan övünmek istiyorum demiştir. Evlilik hem dinin emridir hem de dinin yarısını yerine getirme, ikame etmedir. Ve evlilik iyi bir nesil yetiştirme büyük bir sorumluluktur. Ve kıyamet gününde kişi bundan dolayı hesaba çekilecektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününde bir kul getirilir diyor. Allah Azze ve Celle ona sorar Ey kulum sana göz, kulak, mal, çocuk vermedin mi? Sana zevce vermedin mi? Arazi ve hayvanları senin hizmetine vermedin mi? Senin şöyle şöyle yapacağını şöyle şöyle mal alacağını veya şunları vermedin mi? Okul evet der diyor. İşte sen beni unuttuğun gibi orada, bugün ben de seni unutuyorum der Allah Azze ve Celle. Allah kendisine verilen nimetleri hakkıyla eda edenlerden, kendini, dinini Allah'ı unutanlardan eylemesin kardeşlerim verilen her nimet aynı zamanda bir imtihandır. Bunu unutmayalım. Unuttuğumuz an, Allah'a sırt döndüğümüz an, Allah da bizi unutur, bize sırt döner, o zaman bizi hangi yer barındırır? Allah sorumluluğunu iyi bilenlerden eylesin. Bakın kitapta, Allah Azze ve Celle gafillerden bahsederken, bize ebrarlardan bahsediyor. Önde giden, hayırda yarışan, demek ki bunu yapan insanlar da var kardeşlerim. Allah ayaklarımızı kaydırmasın, hakta, hayırda, takvada yarışanlardan eylesin. İslam, bir aile dinidir. Müslümanın aile içindeki sorumluluğunu evi içindekini, görevini İslam verirler kardeşlerim. Müslümanın evi İslam toplumunun da çekirdeğidir. Her şeyin özüdür, temelidir. Çocuğun bakımı, eğitimi, şüphesiz ki bunlar, görevini en iyi bilen, bunu en güzel şekilde yerine getiren Müslüman anne babanındır. Evin hanımı, bu eğitim faaliyetinde temel direktir. Eğer kadın kendini eğitmezse Allah'a samimi değilse Allah'ın emir ve nehilerinden habersizse hoyrat bir şekilde yaşıyorsa kendisinden gelen neste verecek hiçbir şey yoktur ama verecek kötü hareketleri tembelliği, cahilliği ve Allah'a sırt dönmesidir. Allah sorumluluğunu bilenlerden eylesin. Toplumu ıslah eden, ümmeti daha iyiye, daha güçlü olmaya götüren lideri yetiştiren bir annedir. Toplumu gerilere, anarşiye, kargaşaya götüren bir lideri yetiştiren de bir annedir. Bunu unutmayalım. İşte bir evi düşünün, bir Müslümanın evini Allah'ın dini, imanı, tevhidi, kaideleri anlatılıyor. İşte bu ev inanç ve düşüncenin kalesidir kardeşlerim. İçeriden de dışarıdan da kalenin sağlam olması gerekir. Kalenin her ferdi dışarıdan sızılmaması için gediklerin önünde durması gerekir. Müminin görevi bu ailenin iç ve dış güvenliğini sağlamasıdır bir insan daveti ilerlere götürmeden önce kendi kalesindeki gedikleri kapatmak zorundadır her anne baba önce aynada kendini görmeli saçını başını tara tararken düzeltirken aynı zamanda onun arkasındaki huyları yanlışlıkları da görmeli ve düzeltmelidir çünkü kendisinden gelen nesil aynaya bakar gibi anne ve babasına bakacaktır. Ondaki güzellikleri alacak, çirkinlikleri de alacaktır. Tembellikleri de alacak, her ne huyu varsa aynen çocuğa da bu ne yapacaktır? Sirayet edecektir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, İslami şuur versin. İslam'a gönül vermiş anne ve baba her zaman buna dikkat etmek zorundadır. Bazen tek başına bir Müslüman baba, bir Müslüman anne çocuklarını eğitmeye yeterli olamayabilir. Kız veya erkek çocuklarını gereği gibi yetiştirebilecek anne ve babaya ihtiyaç olduğu gibi bir erkek veyahut bir kadın grubuna da bir cemaata da ihtiyaç vardır. Çünkü kadın olsun, erkek olsun, kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun, kendisine örnek olacak şahsiyetleri aramak zorundadır. Onlardan huy, davranış, kabiliyet alması gerekir. Bakın, dikkatinizi çekeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın on küsür eşi vardı değil mi? Eve geldiğinde bakın Ayşe annemizin anlattıklarına. O kendi söküğünü kendi dikerdi, Kendi temizliğini kendi yapardı. Bakın eşinden temizlik, yemek, bulaşık, yıkama, ütü bunları istemiyor. Eşten istenilen birinci derecedeki olan şey kulluktur. Allah'a tam bir teslimiyettir kardeşlerim. Anne baba erkek olsun, kız çocuğu olsun, ev işlerini öğretmeden önce neyi öğretmesi gerekir kardeşlerim? Tevhidi öğretmesi gerekir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberine, ahiret gününe, kadere hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmekten oluşan İslam akaidini kaybî meseleleri bu imanın esaslarını çocuğuna sunması gerekir. Bunlar karşısında çocuğunun tavrı ne olacak? Onları gözlemesi gerekir. Algılamadaki sorunlarını giderecek bilgileri ona en güzel şekilde öğretmesi gerekir. Bu ayrıntıların esaslarına nasıl girilir? Bunlar Çocuğa nasıl öğretilir? Anne baba bunun gayretinde olması gerekir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuklarla ilgili uygulamasında şu beş, beş esasın üzerinde durmuştur. Birincisi çocuğa kelimeyi tevhidi telkin etmek. İkincisi Allah sevgisini Allah'ın murakabesini, Allah'tan yardım dilemeyi ve kader inancını. Üçüncüsü, peygamber sevgisini yerleştirme. Dördüncüsü, çocuğa Kur'an-ı Kerim'i öğretme. Beşincisi ise, çocuğun iman üzerinde sebatı ve bu uğurda fedakar olmasını öğretmesi gerekir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kardeşlerim, bu beş esasın üzerinde hassasiyetten durmuştur. Çocuğun imanına ebeveynler ihtimam göstermeyi küçüklüğünden itibaren yapmak zorundadır. Devamlı bunu telkin etmesi gerekir. Eğer imanla alakalı esasları İlk yetiştirme döneminde çocuğa takdim edemezsek çocuğun ezberlediği şeyler farklı farklı şeyler olacak ve çocuk başka başka şeyler öğrenecek. Dini şeyleri hıfsetmeyecek ve ilgi duymayacaktır kardeşlerim. Çocuğun imanını kuvvetlendirecek her ne varsa bunların ufak yaşta tek tek telkin ederek öğretilmesi gerekir. Kur'an tilavetiydi, onun tefsiriydi, hadisti, hadisin manalarıydı, ibadetlerdi. Bunlarla çocuk meşgul edilmelidir. Çocuk duyduğu, okuduğu Kur'an ve sünnet delilleriyle gönlünde parlayan ibadetlerin nur ve feyziyle imanı devamlı ne yapacaktır? Artacaktır. Allah Aleyhi ve Vesselam demiyor mu kardeşlerim? Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. E, ayet-i Kerime'de ne diyor? Yarın ben bundan habersizdim veyahut ebeveynlerim sana verdiği şu ahdi bozmuştu. Onları azap etmen hasebiyle bize de mi edeceksiniz demiyesiniz diye herkese ne yapıldı? Bu ahit şahit kılındı. Allah bizlere hayır versin, samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Demek ki çocuk fıtrat üzerine doğar, tertemiz. Ama bu şu demektir ki çocuk tabiat ve karakteriyle baş başa bırakılırsa kendiliğinden iman yolunu seçecek şeriatı kabullenmeye hazır bir yapıda yaratılıyor. Kendi özünde, kendi fıtratında devam edecek. Ama anne baba tembelse, hoyratsa İslam'ı benimsemiyorsa yüzünde İslam var hayatında yoksa baba da sakal anne de bir Yarım yamanak başörtü, İslam'ı inanç, Müslümanların yanında var. Başka yerde yoksa çocuk da aynı solacak kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde torunları kucağında Hasan yerden bir tane hurma alıyor. Biliyorsunuz ehli beyte hediye, helal, zekatsa haramdı. O düşen eve hurmanın Helal mı, haram mı olduğunu Allah Resulü bilemedi. Şüpheli. Küçücük çocuk, Allah Resulü hemen parnağını Hasan'ın ağzına attı, kaka, kaka, çıkart diyerek ne yaptı? Onun, yani yediği, içtiği şeye dikkat etmesini telkin etti kardeşlerim. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Bakın, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna vasiyetini Kur'an'da okuyup duruyoruz. Yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığınca dahi olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin altında bulunsa yine Allah onu senin karşına getirir. Şüphesiz Allah latiftir. Her şeyi görüp bilmektedir. Her şeyden haberdardır ayeti var. Bakın bunu lokman oğluna yavrucuğum diye diyor. Demek ki çocuk eğitiminde başlanılan nokta hep akaid kardeşlerim. İhlas suresine baktım. İtikadı anlatıyor. Kafirin suresine bakın. Hem ameli itikadı temsil ediyor. Hep inançtan bahsediyor. Burada aynı zamanda Hafızaları yeni gelişen, nefesleri kısa olan çocukların hem bu sureleri kolaylıkla ezberlemelerine işaretler, hem de Ali ﷺ devamlı İslam'a davet etmek suretiyle çocuklara ihtimam göstermiştir. Allah bize de öyle olmayı nasip etsin kardeşlerim. Ali ﷺ hasta çocukları ziyaret etmiş. Babalarının huzurundayken onları hep İslam'a davet etmiştir. Bakın Yahudi bir komşusu var, komşunun çocuğu hastalanıyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ziyarete gidiyor. Ve hemen hastaya Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim Allah'ın Resul olduğuma şehadet eder misin diye soruyor. Hasta çocuk babasına bakıyor. Hem babası hem de delikanlı sukut ediyor. Ali selatü vesselam davetine devam ediyor. Üçüncüsünde babası sana ne söylüyorsa sen de onun dediğini de diyor. Oğlu da daveti icabet ediyor ve ölüyor. Yahudiler ölüye sahiplenmek isteyince Ali selatü vesselam sakın kardeşinizi bunlara bırakmayın deyip artık o bize aittir deyip ölen Yahudi çocuğunu keferletip cenaze namazını kılmıştır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davette babası ve çocuğu dururken çocuğa direkt ne yapmıştır? Telkin etmiş, onu İslam'a davet etmiştir. Çünkü onun beyni açık, daha kirlenmemiş, fıtrat tertemiz kardeşlerim. Unutmayalım ki bizim bıraktığımız, eğitmediğimiz çocuklarımızı da kafir olan, müşrik olan, yahudi olan Hristiyanlar da eğer sen tevhidi öğretmezsen kendi pis kuyularını, ahlaklarını ve batıl dinlerini senin çocuğuna öğretecek. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasın. Bakın çocuklara Yahudiler hemen doğan çocuklarını vahdiz ederler. Türlü türlü onların onlara karşı uygulamaları vardır. Bizde yok mu? Yedinci günde sünnet edilir. Kulağına ezan okunur. Saçı tıraş edilir. Ağırlığınca infak edilir. Erkek çocuğuysa iki kız çocuğuysa ne yapılır? Ona akika kesilir. Her doğan çocuk hakikaya rehin olarak doğmuştur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Aleyhisselatü Vesselam. E bunlar düzenli yapılır. Güzel bir isim konulur. Ve çocuğa hep kelimeyi tevhid telkin edilirse ilk la ilahe illallah öğretilirse e ölüm anında da o çocuk la ilahe illallah sözünü söylemekte zorlanır mı kardeşlerim? Çünkü kişinin ilk öğrendiği la ilahe illallah olursa son sözü de la ilahe illallah olursa cennete girer kardeşlerim. Çocuğun ilk duyması gereken bu. Yüce Allah'ı tanıyacak, birleyecek, arşa istiva eden Rabbini kendilerini gördüğünü, sözünü işittiğini nerede olursa olsun Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu bilmesi gerekir. Evet. Bu çocuğa ne yapılmalı? Öğretilmeli kardeşlerimiz. Sonra Allah sevgisi. Her çocuğun kendine has psikolojik karakteri vardır. Ve problemleri vardır. Bu her çocuğun karakteri her çocuğa göre ne yapar? Değişir. Birçok çocuğun problemleri vardır. Bilinçli ya da bilinçsiz yaptığı yanlışlıklar vardır. İşte bütün bunlar Allah sevgisini, ondan yardım dilemeyi, onun murakabesini gönüllere yerleştirmekle, kadere iman etmekle mümkündür. Bu çocuklar ancak böyle ıslah olur kardeşlerim. Ve bu aynı zamanda peygamberimizin de nedir? Metodudur. Başka birisi tarafından ortaya konulmuş bir yol değildir. Ruhunda Allah sevgisi, Resul sevgisi bulunan bir çocuk. Ruhunda bu sevginin ve Allah'a Allah karşı yardım dileme şuurunun derinleşmesi kalbinde bu murakabenin kökleşmesi ve gönlüne kader imanı yerleşmesi çocuğu hayatında çok farklı bir konuma getirecektir. Ve çocuk da bu esaslara teşvik edilmelidir. Bakın birçok sohbette bir hadis zikrederiz. Allah Resulü ve Vesselam'ın bir gün merkebinde giderken arkasında İbni Abbas onun kulağından tutup ey çocuk Kulağını aç da iyi dinle. Sana bazı kelimeleri öğreteceğim diyor. Kardeşlerim İbni Abbas'ın o an kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz? Daha on yaşlarında bir çocuk bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o küçük çocuğa neler söylüyor, neler öğretiyor bir bakalım. Biz şu sözleri kaç yaşında çocuklarımız var acaba onlara öğrettik mi? i̇bn Abbas diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben onun terkisindeyken bana şunları öğretti diyor. Yavrum sana birkaç söz öğreteceğim. Emir ve yasaklara riayet etmek suretiyle Allah'ın haklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki onu karşında bulasın. İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım dilediğin zaman Allah'tan dile. Şunu bil ki, bütün insanlar toplanıp sana bir fayda vermeye çalışsalar, ancak Allah'ın sana takdir ettiği kadar fayda sağlanabilir. Onlar sana bir zarar vermek üzere bir araya gelseler, ancak Allah'ın sana takdir ettiği kadar zarar verebilirler kalemler yazmış, sayfalar dürülmüştür. Evet. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bir çocuğa tavsiye ediyor ve bir çocuğa öğretiyor. Şimdi aynı hadisi önce hafızamıza bir bakalım. Biz biliyor muyuz? Biz öğrendik mi? Çocuk bu hadisi ezberler iyi anlarsa artık bütün hayatının akışı içinde bununla hareket edecektir kardeşlerim. Ve bununla hareket ederse hayatta hiçbir şey sizin çocuğunuza engel olamaz. Şimdi soralım kendimize. Hangi çağdaş bir sistemde eğitim sisteminde çocuğumuza bu hadisteki verilen ruh gibi ruh veriliyor. Öyle bir anlayış veriliyor. Çocuk bu şekilde telkin edilerek yönlendiriliyor. Yok değil Bakın, öyle ifade, öyle mana, öyle mesaj var ki bu rivayette, çocuğun problemlerinin çözümünde, hatta çocuğun daha ileriye adım atmasında, Büyük bir güce ve büyük bir etkiye sahip. Sahabe çocukları hep böyle yetişmiş kardeşlerim. Onlar başlarına gelen musibetlerde hep Allah'tan yardım dilemişler. Günahtan vazgeçmenin, kulluk yapabilmenin Allah'ın yardımıyla mümkün olduğuna inanmışlar üzüntüyle birlikte muhakkak bir ferahlık, zorlukla birlikte muhakkak bir kolaylık olduğuna iman etmişler. Allah bunu anlayan ve çocuklarını öğretenlerden eylesin bizi. Bunun o kadar çok örneği var ki kitap ve sünnette anlatmakla bitmez kardeşler. Çok Hayatlarında çok örnekler var. Rabbim onlardan razı olsun. Allah onların o sahabenin ahlakını, imanını bize ve neslimize nasip etsin. Kelime-i şehadetini biliyorsunuz bir de ikinci yarısı. Yani Muhammed Allah'ın elçisidir sözünün Öğretme yönü vardır. Bu da önce peygamberi sevmekle mümkündür kardeşlerim. Peygamber sevgisiyle gerçekleşir. Gelen Müslüman nesiller bu sevgiyi çocukların zihnine, gönlüne yerleştirmede gayret sarf etmelidir bu sevgiyle çocuğun his ve duygularını harekete geçirmelidir. İslam'ı, şuur ve hassasiyetini peygamber sevgisiyle artırmalıdır. Eğer çocuğumuzu peygamber sevgisiyle yetiştirirsek, o artık her türlü iyiliğe yönelir, tüm problemleri çözülür, maruz kaldığı bela ve musibetler önemsiz hale gelir kardeşlerim. Unutmayalım ki insan yetişirken, yetişme döneminde çevresindeki en güçlü şahsiyete benzemeye çalışır. Hareket ve davranışında ona özenir. Onu örnek ve model olarak kabul eder. Peki biz peygamberimizi tanımıyorsak, ona tabi olan sahabeyi tanımıyorsak, hibbi ise hibbi, cazcı ise cazcı, futbolcu ise futbolcu, ağzı bozuksa bozuk, hep bunları çocuklarımız ne yapacak? Örnek alacak. Kendi evinde dinini öğreten, dinini anlayan, dinini yaşamaya çalışan bir Müslümanı dedikodu yapar, gıybet eder, kötülersen, çocuk onun yanına gitmez. Allah hepimize hayır versin. Müslümanlar söz, davranış, hal ve hareketine çok dikkat etmelidir. Müslümanlarla birlik, beraberlik içinde olmaya, samimi, ahlaklı insanlarla birlikte hareket etmeye dikkat etmelidir. Buna dikkat etmediği zaman, çocukları münafıklaşacaktır. Artık kendileri gözlemleyerek, kendi tipine, modeline göre, bana bu uyar diye yaşadığı zamanlarda örnek almalara gidecektir ki bu da nedir? Çocuğun artık fıtratının bozulmasına, başka başka dinlere sapmasına sebep olacaktır. Aynen hadis-i şerifte olduğu gibi her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar sonra Yahudi, Hristiyan, Mecusi artık ne empoze edilmişse ona gider. Allah Azze ve Celle bizlere İslam'ı şuur versin. Peygamberini güzel tanıyan, onu örnek alan, çocuklarına da bu modeli öğretenlerden eylesin. Hareket ve davranışlarda eğer biz bunu örnek verirsek, çocuklarımız da ne yapacaktır? O modeli alacaktır. Kardeşlerim unutmayalım ki, İslami eğitim, Büyük küçük herkesin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyetine bağlanmasını istemektedir. Çünkü o sağlam bir modeldir, değişmeyen alternatifi de hiç olmayan bir örnektir kardeşlerim. O istisnasız tüm insanların en kamili ve peygamberlerin en üstünü Hatemül Embiya Enbiya Düşünün İnsan ruhu birçok sıkıntılara, streslere girer. Psikolojik, sinirsel birçok rahatsızlıklara girebilir. Bunun tek sebebi işte bu sağlam modelden, örnekten uzaklaşmaktadır. Allah Resulü'nü örnek almamanın neticesinden kaynaklanır bunlar. Bakın, yoldan çıkmış nesillerin hep içinde bir bunalım var, kişilik boşluğu var. İçinde yaşadıkları, mevsimden mevsime değişen, Rabbani yol ve metoddan tamamen uzaklaşmaları, sapmış, tükenmiş, aktörlerin arkasında koştuklarını, yalancılarla, hırsızlarla, hainlerle birlikte, arkadaşlık yapanlara bakın, peygamberi bir modeli tanımadıklarından kaynaklanır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Sesim net geliyor mu? Peygamber sevgisini hem kendi içimize hem de çocuklarımıza vermek zorundayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuklarınızı üç haslet üzerinde terbiye edindir diyor. Peygamber sevgisi, Ehli Beyt sevgisi ve Kur'an tilaveti diyor. Bunları mutlaka verin diyor. Enes'ten gelen rivayete bakıyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kıyamet ne zaman kopacak diye bir soru soruluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen ne hazırladın? Adam diyor ki hiçbir şey ama ben Allah'ı ve Resul'unu çok seviyorum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o zaman sen üzülme. Sen sevdiğinle berabersin diyor. E kardeşlerim Allah ve Resul sevgisi bizde yoksa çocuklarımıza verebilir miyiz? Bakın bir bu sevgi dahi insanı Ne yapabiliyor? koruyabiliyor peki peygamber sevgisini çocuklara nasıl yeşerteceğiz nasıl yerleştireceğiz sahabe çocuklarının hayatını onların peygamber sevgisini nasıl kazandıklarını ve hayatlarında peygamberlerinin her şeyden önemli ve değerli varlık haline nasıl geldiğini düşündüğümüzde o zaman anlarız kardeşlerim. Önce hem kendimiz hem de çocuklarımız sahabeyi ve sahabe çocuklarını hayatlarını, karakterlerini öğrenecek. Günlük evimizde dersler yapacağız. Çocuklarımız onların karakterlerini öğrenecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sesine kulak verme derhal emirlerini yerine getirme çocuklarımıza öğretilmelidir kardeşlerim. Verilen bir emri hemen yerine getirme sevgiden kaynaklanır. İnsan sevmese sevdiğinden gelen emri yerine getirir mi? Bakın Ali'ye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Çocukken ey Ali İslam'a gir de kurtul dediğinde peygamberin İslam'a davetine Ali koşarak girmiştir. Niye? Çünkü Ali Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seviyordu. Çocuktu. Kimseye danışmadı. Herkesin yöneldiği bir yön vardır kardeşlerim. Herkesin tercih ettiği bir akidesi vardır. Ali henüz sekiz yaşındayken İslam davetini hiç şeksiz, şüphesiz, tereddüsüz kabul etti. Korkmadan, ürperti olmadan ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zevcesi Hatice ile birlikte gizli gizli iman edip davet ederken. Ama babası Ali Ebu Talip Ali'yi gördü. Ali hiç korkmadı, endişe etmedi ve dininde sebat etti. Bunlar bize örnektir, çocuklarımıza da örnek olmalı kardeşlerim. Ali 8 yaşında daveti kabul ediyor, biz 8 yaşındaki çocuğumuza neyi telkin ediyoruz bir düşünelim kardeşlerim. Öğrettiğimiz ne? Telkin ettiğimiz ne? Ve 8 yaşından büyük çocuklarımıza, ne öğretiyoruz? Neyi telkin ediyoruz? Ve çocuklarımız bize nasıl davranıyor? Onları İslam'a davet ettiğimizde onlar bize ters cevap verdiğinde yavrum Allah'tan kork deyip Allah korkusunu öğretebiliyor muyuz? Yine bakın kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Enes Küçücük bir çocuk 10 sene Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet ediyor. Ufacık bir çocuk. Bugün çocuklar o yaşta oyun çocuğu. Oyun oynamamış, gezmemiş, tozmamış, çocukluğunu yaşayamamış ve Peygamber Aleyhisselam'a hizmet etmiş. Bugün hangi anne baba ya ben çocuğumu İslam alemine vereyim ona hizmet etsin onun bütün sözlerini yerine getirsin. Böyle bir ihtiyaç var mı kardeşler? Bir düşünce var mı? Bakın onların hayatı öğretilirse çocuklarımız da bu ruhlanıyor büyür. Enes Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sesine kulak verdi. Emrini derhal yerine getirdi. Oyun oynamadı. Çocuklarla birlikte olmadı. Peygamberin emrine itaat etti. Anası değildi, babası değildi. Evet sahabenin çocukları doğru ve gerçek sevginin doruk noktasına ulaştı kardeşlerim. Onlar peygamberimizin ihtiyaçlarını gözetlerler. O daha istemeden, konuşmadan, söylemeden hemen yerine getirirlerdi düşünürlerdi. Bakın İbn Abbas Allah Resulü diyor bir gün helaya gitmişti. Ben de hemen abdest suyunu hazırlayıp yanına koştum. Bunu buraya kim koydu? Ben. Abbas deyince Allah seni dinde fakih kılsın, anlayışlı kılsın diye Allah Resulü dua etmiştir ve İbn Abbas da hakikaten öyle olmuştur. Allah bizim neslimizi de bu şekilde hareket eden çocuklardan eylesin kardeşlerim. Sahabe çocukları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beyat etmesi bir nevi hemen verilen bir emre koşmak demektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlarla tek tek ilgilenmiş, onlara selam vermiş, onlar peygamber sevgisiyle büyümüştür. Tabii onları bunu anaları, babaları sevk etmiştir. Bir kimse gençliğinde nasıl yetişmişse ihtiyarlığında da öyledir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara ilgisi alakası anne babalarının çocuklarını peygambere karşı yönlendirmeleri o çocukların sağlam yetişmelerine sağlam karakterli olmalarına sebep olmuştur. Allah bizleri de bu sorumluluk içinde olanlardan eylesin. Eğer bizim içimizde Allah sevgisi, Resul sevgisi yerleşmemişse, sahabe sevgisi yerleşmemişse, e çocuklarımıza ne vereceğiz çocuk kardeşlerim? Öyleyse bunlara hangi yaşta olursak olalım, dikkat edeceğiz, yanlışımızı düzelteceğiz. Bakın çocuklara, peygambere eziyet eden düşmanlarla savaşmışlardır. Abdurrahman bin Af diyor ki, Bedir savaşının yapıldığı meydanın ortasında sağ yanıma bir çocuk dikilmiş, amca bana Ebu Cehil'i göster diyordu. Abdurrahman diyor ki, yavrum Ebu Cehil'den sana ne, ne yapacağım? Çocuk diyor ki, vallahi eğer onu görürsem asla bırakmayacağım. Gerçekten o Allah Resulü'ne eza ediyor. Gördüğümde onu öldüreceğim diyor. Sonra diyor ki sol yanımda baktım bir çocuk daha var. O da aynen onun sorduğunu soruyor. Evet kardeşlerim. Abdurrahman diyor ki o iki çocuğa aradığınız adam işte şu Ebu Cehil dedim diyor. Hemen ikisi gittiler, Ebu Cehil'e koştular. Her ikisi de Allah Resulü'nün düşmanına önce vurma şerefine nail olmak istiyordu. İkisi birlikte kuvvetli bir darbe indirdi, Ebu Cehil yere serildi. Bunun üzerine her ikisi de müjdeyi vermek için Allah Resulü'ne koştular. İkisi de onu öldüren benim dedi. ve Vesselam kılıçlarınızı gösterin dedi. Baktı kılıçların üzerinde kan izi görünce evet her ikiniz de onu öldürmüşsünüz dedi. Bakın doğrudan veya dolaylı olarak Allah Resulü'na dil zaten eziyet veren kimselere karşı mücadele konusunda selefi salihinin çocukları hep aynı yolu takip etmiştir. Bugün bizim çocuklarımız giyin işte yaşantıda. Düşüncede İslami olarak hareket etmiyorsa, bu suç bizim çocuklarımızın değil. Onlar fıtrat üzerine doğdu. Allah size emanet verdi. Bu suçu, bunun suçlusu anne ve babalar bu kardeşler. Allah bizlere hayır versin. Bakın o çocuklar, ebu Cehil gibi birini öldürmeye kendilerini ihtiyaç içindeler. Bugün Müslüman'ın çocuklarıysa aynı Ebu Cehil'in çocukları gibi davranıyor. Sebebi ise anne ve babalarda İslami şuurun olmaması iç başka dış başka ve dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamalarından kaynaklanıyor. Müslüman bir çocuk Resullaha kötülük eden hedefte düzgün hareket etmeyen fasıkların ve münafıkların sözlerini meydana gelen olayları Müslüman bir çocuk ne yapabiliyor? Ufak bir yaşta analiz edebiliyor. Bunun sebebi anne ve babasının onlara İslam'ı terbiye vermesinden kaynaklanıyor kardeşlerim. Yine bakıyorsunuz Sahabe çocukları peygamberin sevdiği şeyleri sevmiştir. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Mesela Enes diyor ki ben kabak diyor. Kabak yemeğini sevmezdim diyor. Bir gün diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yemek kondu. kaşığıyla diyor yemeğin içindeki kabağın tanelerini araştırıyordu diyor. Vallahi diyor o zamandan beri ben kabağı çok seviyorum der. Bakın olabilir fıtri olarak insanlar birçok şeyden hoşlanmayabilir. Ama çocuğa peygamber sevgisi verildiğinde peygamberin sevdiğini de ne yapıyor? Sevmeye başlıyor ve sen uğraşmıyorsun. Kardeşlerim sahabe çocuklarına hep peygamberin sözlerini öğretmiştir. Bakın Mahmud bin Erzebi ben beş yaşımdayken peygamberin bir kovadaki sudan ağzını alıp yüzüme püskürttüğünü hatırlıyorum diyor. Ufacık yaşta. Semure diyor ki Allah onlardan razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ben bir çocuktum. Ondan hadisleri ezberliyordum i̇bn Abbas diyor ki ben teyzem Meymune'nin yanında kaldım. Bilal geldi. Peygamber Aleyhisselam'a sabah namazını haber verdi. Aleyhisselatü Vesselam namaza çıktı. Şöyle şöyle dua etti deyip ettiği duayı ezberleyip ne yapıyor? Bizlere aktarmıştır. Yani sahabeye bakın. Hep Allah Resulü'nün ağzından çıkanı ezberlemiş peki bu onlara fayda vermiş mi? Evet. Hayatına geçirmiş, çok karakterli insanlar olmuş ve nesillerin sağlam kalmasına sebep olmuştur. Hadis ezberleyen çocukları babaları ödüllendirmiştir. Bakın bir tanesi diyor ki babam bana yavrum hadis tahsis et. Ne zaman bir hadis duyar ve onu ezberlersen sana şu kadar vereceğim demiş. Çocuk hep ondan sonra hadis öğrenmek istemiştir. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Hadis öğrenme karşılığında selefimiz çocuklarını alime hizmete vermiştir. Aynen Enes nasıl Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetine verildiyse neslimiz de çocuklarının İslam yolunda gidip alim olmaları için çocuklarını alime teslim etmiştir. Ve yine selefimiz çocuklarının dini öğrenimi için hicret ve yolculuklar yapmıştır. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Eğer bizler çocuklarımızı gereği gibi öğret, üzerinde durur, eğitimine dikkat edersek, o çocuklar bizim nurumuz, ahirette de yüzümüzü güldüren olur. Kardeşlerim, çocuklara Peygamberimizin siretini, hayatını öğretmemiz gerekir. Bunlar çocuk üzerinde çok büyük tesiri vardır. Bugün bakın ilkokulda, ortaokulda, üniversitede, askere gittiğinde çocuk öğrettikleri hep birinin hayatı vardır, klasik. Herkes bunu adeta ezberlemiştir. Yani İslami olmayan, kafir olan sistemlerde, taguti sistemlerde de hep lider gördükleri, topluma yön verdiğine inandıkları insanların isimleri doğumları, yaşantıları hep nesillere empoze edilmiştir ki o karakterde insanlar yetişsin. Kafirler bile bunu anlamış hayatlarına geçirmişler ama maalesef Müslümanlar hala bunu anlayamadılar kardeşlerim. Allah için çocuklarımıza Peygamberimizin siretini ve hayatını öğretelim. Kendimiz de öğrenelim. Bakın hem bizde hem çocuklarımızda bunun tesiri nasıl olacak? Sahabe ve selefimiz çocuklarına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini, yaşayışını öğretme hususunda çok hırslı ve hassas davranmıştır. Kur'an eğitimiyle birlikte onlara siyer dersi vermiştir. Çünkü siyer yani Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzı hep Kur'an'a mana ve hükümlerinin tercümanıdır kardeşlerim. Aynı zamanda siyer insanın duygu ve ruh dünyasını etkiler onları harekete geçirir. Beşeriyeti dalaletten hidayete batıldan hakka cahiliye karanlıklarından İslam nuruna kavuşturmada sevgi ve cihadın manasına ihtiva eder Allah bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın bunu hakkıyla anlayan hakkıyla hayatına geçirenlerden eylesin vefa ihlas kahramanlık inanç ve güzel ahlakta da tarihin daha büyüğüne daha ilginç, daha güzeline şahit olmadığı bir örneklik bu. Allah bu şuurda olanlardan eylesin kardeşlerim. Çocuklarımıza peygamberimizin şemailini, vasıflarını öğretelim. Bulu uçağına girmiş bir çocuğa bunların hepsini bir bir verelim. Çocuğumuz saçını onun gibi tarasın. Çocuğumuz onun gibi tane tane konuşsun. Çocuğumuz yolda onun gibi yürüsün. Çocuğumuz bir meclise oturduğunda büyüğünü küçüğünü bilsin. Çocuğumuz anne ve babasına yakınlara küçüğe büyüğe nasıl davrandığını onunla öğrensin. Eğer biz bunları öğretmezsek onun yerini iblis kendi yöntemleriyle dolduracak kardeşler. Unutmayın çocuğumuza öğreteceğimiz her doğru hem size ecir mükafat getirecek hem çocuğunuzun ahlakını, edebini, dinini, imanını artıracaktır. Ama unutmayalım ki kardeşlerim çocuğumuzu ihmal ettiğimizde hem çocuğumuzun ahlakı bozulacak karakter sahibi olmayacak hem çilesini çekeceksiniz hem de ecir ve mükafattan mahrum olacaksınız. Hem de insanların içinde kendi öz çocuğunuzdan utanır hale geleceksiniz. Allah bizlere hayır versin. Rabb'im bizi de, neslimizi de, namaz kılanlardan, tevhid ehli olanlardan eylesin kardeşlerim. Çocuğumuza Kur'an öğretelim, manalarının üzerinde duralım ve çocuğun üzerinde Kur'an'ın ruhuna nasıl tesir ettiğini bir görelim kardeşlerim. Çocuklar Kur'an'dan çok etkilenirler. Öyle etkilenirler ki onların yüzünde, hareketlerinde, davranışlarında hemen bunu fark edersiniz. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir nazarda, bir hastalandığında, torunlarına Kur'an'dan bir şeyler okuduğunda onların nasıl değişik hale geldiğini, hayatlarına nasıl yön verdiğini okuyalım, öğrenelim kardeşler. Çocuklarımıza ezber verelim. Onları öğrensinler. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı değil mi? Ve çocuğun iman üzerinde sebatını ve bu uğurda fedakarlığını öğretelim. İnanç insanı uğrunda feda olmaya kadar götürür kardeşlerim. Nefsin, ruhun güç kazanmasına İhlasın, sadakatın artmasına, istikamet üzerinde olmasına sebep olur. Bugün bakın, çocuklarımız çağdaş birçok tuzak ve tehlikelerle, plan, entrika, komplolarla Allah'ın dininden uzaklaştırılmak için kendisine karşı gerçekleştirilen sistemini sistematik birçok tuzaklarla karşı karşıya bütün bunlar karşısında bir de anne babanın lakaytlığını düşünün, ihlatsızlığını düşünün, Allah sevgisini, Resul sevgisini vermediğini düşünün, yarın o çocuklar, düşman saflarında yer alarak, senin dinini hicveden, dinine küfreden insanlar haline gelecektir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Rabbim, hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Bakın Rabbimiz ayeti kerimesinde ailene namazı emret. kendin de namaz kılmaya devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Sana rızkı veren biziz. Sonuç takva sahiplerinindir diyor Taha Hesu 32'den. İbadet yapısı, itikadi yapıyı tamamlayıcı olarak görülür kardeşlerim. İbadet akideyi ruhuyla besler. Ayrıca ibadet akidenin resmini yansıtan onu büyüten bir aynadır. Çocuk Rabbinin çağrısına yönelip onun emirlerini tuttuğu zaman ruhundaki fıtri iç gücüsüne cevap vermiş olur. O zaman o ruhunu doyurmuş, o suya kandırmış olur. Unutmayalım ki çocukluk bir sorumluluk dönemi değil. Ancak çocukluk bunuyla başlayan mükellefiyet ve mesuliyet merhalesine ulaşmak için bir hazırlıktır. Bir eğitim ve alışkanlık kazandırma dönemidir. İşte burayı dolduracak Müslüman anne ve Müslüman babadır. Eğer sen bu dönemde çocuğunu hazırlarsan, mükellef olmayan Mesuliyet merhalesine hazırlarsan, Allah'ın dinini öğretirsen artık çocuğa hayatın sıkıntıları hiçbir zarar vermez. Güvenle, ruhen hazır vaziyete gelir. Allah'a ibadet etmek çocuğun ruhunda ilginç bir duygu ve eylem meydana getirir. İbadet ona Allah'a bağlı olma şuurunu kazandırır. Ruhi depresyonlarını sakinleştirir, sinirsel tepkilerini engeller, onu dengeli ve tutarlı hale getirir kardeşlerim. Çünkü ibadet esnasında istek ve arzuların yoğunluğu zayıftır. O anda çocuk, ruhen bedenen Allah'a yönelir, Vücudunun büyük bölümü huşu kaplar. Ama bir de büyüklere bakın. Bir Kur'an çocuğun ağzından çıksın, bir de büyüğün. İnanın aynı tesir, aynı güzellik, aynı samimiyet yoktur kardeşler. İbadetin çocuk üzerindeki etkisi, faydaları sayılamayacak kadar çoktur kardeşlerim. Çocuğa bakın, hadi yavrum oruç tut deyin. Hiç ezana kulak vermeyen bir çocuğun iftar ezanını dinlediğini, ona kulak verdiğini görürsünüz değil mi? Bakın bu bir eğitimdir. O çocuğu neye dikkat edip etmediğini siz fark edip eğiteceksiniz. Başka zamanda aynı şekilde o ezana dikkat etmesini sağlayacaksınız. Hiç düşündünüz mü? Oruçken çocuğun ezana pür dikkat böyle beklemesi, ha şimdi okunacak, ha okundu demesini, başka bir gün çocuğun o ezana o kadar dikkat ettiğini göremezsiniz. Allah uyanık, şuurlu Müslümanlardan eylesin bizi. İnşallah haftaya çocuk eğitiminde çocuğa namazı telkin etme safhası ve bunların üzerinde durmak istiyorum. Bu hafta bir saatlik zaman doldu. Daha fazla sizleri sıkmak istemiyorum. Anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize Allah nasip etsin. İslam'ı şuur nasip etsin. Çocuklarını Allah yolunda eğiten ve onları başıboş bırakmayanlardan eylesin. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Şuhaneke Allahın ve bihamdike Eşheden la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tuzgulâh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.